Hoşunuza gitmese de savaş size farz kılındı. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olabilir. Hoşlandığınız bir şey de sizin için kötü olabilir. Gerçeği Allah bilir, siz bilemezsiniz. İslamiyet'te savaş Allah'ın kullarını boş yere öldürmek için değil, onların insanca yaşamasını sağlamak için emredilmiş Müslümanlarla barışa yanaşmayan onlara, Haksız yere saldıranlarla savaşılması kaçınılmaz görülmüştür. Nisa 91, Haç 39 Haksız yere saldıranları Allah'ın sevmediği özellikle belirtilmekle beraber, Bakara 190, dindar insanlara dinlerini bırakmaları için yapılan baskının, fitnenin adam öldürmekten de beter olduğu hatırlatılmış. Bakara 191, 217 Zulüm ve baskı tamamen ortadan kalkınca ve hakimiyet Allah'ın oluncaya kadar savaşılması emredilmiştir. Bakara 193 Onlardan hoşlanmasanız da sabredin. Allah'ın sizin hoşlanmadığınız bir şeyi sayısız hayra vesile kılmış olabileceğini unutmayın. Nisa 19 Allah bilir siz bilemezsiniz ifadesi şu ayetlerde de geçmektedir. Bakara 232 Ali İmran 66 Nur 19 Sana savaşın yasak edildiği ayet Ayda savaşmanın hükmünü soruyorlar. Onlara o ayda savaşmanın büyük günah olduğunu söyle. Ama insanları Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, mescitte haramı ziyaret etmeyi engellemek ve orada oturanları yerlerinden yurtlarından etmek ise Allah katında daha büyük günahtır. Çünkü fitne adam öldürmekten de korkunçtur. Güçleri yetse dininizden döndürüleceği kadar ''Sizinle savaşırlar. Hanginiz dininden döner de kafir olarak ölürse, işte ölelerinin dünya ve ahirette yönelik bütün işleri boşa çıkmıştır. Onlar cehennemliktir ve orada sürekli kalacaklardır.'' Savaşın yasak edildiği aylar haram aylar hakkında 194. ayetin dipnotunda bilgi verildi. resul Ekrem hicretin ikinci yılında, Abdullah İbni Caş kumandasında 8-9 kişiden oluşan bir gözcü birliğini görevlendirmişti. Bu birliğin haram ayların henüz girmediği düşüncesiyle Mekkelilerin küçük bir ticaret kervanına saldırıp bir putperesti öldürmesi, diğerlerini esir alıp Medine'ye getirmesi üzerine putperest Mekkeliler Müslümanların haram aylarda aylara saygısız davrandıklarını ileri sürdüler. Ayet onların bu iddiasına cevap vererek haram aylarda savaşmanın büyük günah olduğunu ama Müslümanlara yapılan baskı ve zulmün onları yurtlarından çıkarmanın ve Kabe'yi ziyaret etmelerini engellemenin adam öldürmekten daha büyük suç olduğunu belirtti. Fitne adam öldürmekten daha beterdir. Bakara 191 bu ayetin notunda fitne kelimesinin taşıdığı anlamlar ve konuyla ilgili bilgiler verilmiştir. İnkar eden halkı Allah yolundan alıkoyan ve sonra da kafir olarak Ölenleri Allah asla bağışlamayacaktır. Muhammed 34. Bir Müslümanın kendi iradesiyle İslam dininden çıkmasına irtidat, böyle kimselere de mürtet denir. Kafir olarak ölenlerin durumu ile ilgili ayetler bu ayetin dipnotunda da verilmiştir. Allah'ın emirlerine aykırı hareket etmek yapılan amellerin sevabını yok eder. Buna ih, ihbat denir. Yaptıklarının dünyada da ahirette de hiçbir değeri olmayan kimseler muhtelif ayetlerde dedikledilmiştir. Bunlar Allah'a iman etmeyip ona ortak koşanlar. Enam 88, Ahzab 19, Zümer 65, Allah yolundan alıkoyan, peygambere karşı gelen ve ona saygısızlık edenler. Muhammed 1, 3, Hucurat 2, Allah'ın ayetlerini inkar eden, Peygamberleri ve adaletin yayılmasını istemeyenleri haksiz yer öldürenler Ali İmran 21-22, Muhammed 8-9, Münafıklar Maide 53, Tevbe 69, Allah'ı gazatlandıracak şeyleri yapan, onun razı olduğu şeylerden hoşlanmayanlar, Muhammed 28, Kur'an'ı ve ahireti inkar edenler, Araf 147, Kehf 105, Allah'ın mescitlerini onarmayan kafirler, Tevbe 17, Dünya hayatının saltanat ve servetini isteyenler Hud 15-16 inkar eden halkı Allah yolunda alıkoyanlardır Muhammed 32 İman edenler ile Allah yolunda hicret edip savaşanlara gelince Onların Allah'ın rahmetini ümit etmeye hakları vardır Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir Hicret Allah'ın emrettiği gibi Yaşayabilmek için yurdunun yuvasını bırakıp başka bir ülkeye göç etmek demektir. İslamiyetin ilk yıllarında Müslümanlar dinlerini, dinleri uğrunda Mekke'yi terk edip önce Habeşistan'a daha sonra Medine'ye göç etmişlerdir. Böyle birisi mi yoksa ahiret azabından sakınıp Rabbinin rahmetini umarak gece saatlerinde secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden kimse mi daha iyidir? De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer 9 Allah'ın rahmetini ummakla ilgili diğer ayetler burada verilmiştir. Sana içki ve kumarı soruyorlar. Şöyle de. Her ikisinin de büyük zararı ve insanlar için bazı faydaları vardır. Fakat zararı yararlarından daha büyüktür. Sana ne harcayacaklarını da soruyorlar. Şöyle de, ihtiyaçtan fazlasını vereceksiniz. İşte Allah, düşünmeniz için ayetlerini size böyle açıklıyor. Arap toplumunda içki alışkanlığı çok yaygın olduğu için, allah Teala onu bir defada yasaklamadı. Hurma ve üzümden güzel yiyecek ve serhoş edici içecekler elde edildiğini hatırlatan ayet, Nahl 67, İçkinin henüz yasaklanmadığı Mekke döneminde inmiş, ve içkinin yasaklanmasına giden yolu yavaş yavaş hazırlamıştır. Ardından içkinin bazı dünyevi faydaları bulunduğunu ancak zararlarının daha büyük olduğunu belirten ayet Bakara 219 inince Müslümanların bir kısmı zararının çokluğunu dikkate alarak içkiyi bıraktı. Daha sonraki günlerde bir ziyaf, ziyafette içkiyi fazla kaçıranlardan biri namaz kıldırırken sureyi yanlış okuyunca serhoşken namaz kılınmasını yasaklayan ayetinde. Nisa 43 İçkiyi büsbütün bırakmayanlar o günden itibaren namaz vakitlerinin dışında yatsı namazından sonra içmeye başladılar. Medine'de yine bir düğün ziyafetinde iyice sarhoş olan bazı Müslümanlar kendilerinin daha soylu olduklarını ileri sürerek kavga edince içkiyi kesinlikle yasaklayan şu ayetler geldi. Ey iman edenler içki, kumar, tapınmak, ve putlara kurban kesmek için dikilen taşlar, fal ve şans okları şeytan işi birer pislikten başka bir şey değildir. Bunlar, bunlardan kaçının ki ebedi kurtuluşa eresiniz. Elbette şeytan içki ve kumarla aranıza kim ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ın anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi? Maide 90-91 Hz. Ömer'in içkinin bu sırayla yasaklandığını belirten sözleri için Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ahmet bin Hammet Bu ayetlerin ardından gelen iki ayette Maide 92-93 iyi ve samimi Müslümanların yasaklanmadan önce içtikleri içkiden dolayı sorumlu olmayacağı bildirilmektedir. Ayette geçen hamr kelimesi sarhoşluk veren bütün içkileri kapsamaktadır. Zaten Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sarhoş eden her şey haramdır sarhoşluk veren her şey haramdır buyurmuştur Müslüm Ebu Davud Tirmizi içki hakkında daha başka bilgiler için maide 90, 91 ve 93. dip notlarına bakınız Resul-i Ekrem'in şu hadisleri ihtiyaçtan fazlasını ihtiyaç sahiplerine vermek gerektiğini gösterdiği gibi yardım şeklinde öğretmektedir yardım etmeye geçimini üstlendiğin kimselerden başla Sadakanın hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Buhari, Müslim. Ey Adem oğlu! İhtiyacın ihtiyacından fazla olan malını sadaka vermen senin için hayırlıdır. Eğer vermeyip elini tutarsan senin için kötüdür. Yeterli miktarda mala sahip olmaktan dolayı Allah katında sorumlu tutulmazsın. Harcamaya bakmakla yükümlü olduklarından başka. Müslim, Tirmizi. Peygamber Efendimiz sahabileri sadaka vermeye teşvik etmişti. Oradakilerden biri yanında bir dinarı bulunduğu söyledi. resul Ekrem de onu kendi ihtiyaçları için harcamasını tavsiye etti. O zat yanında bir dinar daha var. Onu kimse kime vereyim dedi, diye soru, sordukça Peygamber Efendimiz de sırasıyla çocuğuna, eşine, hizmetçisine vermesini söyledi ve böylece yardıma en yakından başlamak gerektiğini öğretti. Ebu Davut Başka hadislerde de imkanı olanın sırasıyla önce kendisine, ailesine, akrabasına sonra da civarında bulunan diğer kimselere yardım etmesi gerektiğini buyurmuştur. Müslüm Nesai. Diğer yandan bu ayet ihtiyaç fazlası biriktirme, yıma, istif etme, yerine onu muhtaç olanları vermeye teşvik etmek suretiyle müminleri bencillikten uzak, başkalarını gözeten birer insan olmaya yönlendirmektedir. Allah hem dünya hem de ahiret meselesi meselelerini düşün düşünesiniz diye ayetlerini size işte böyle açıklar. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki onları ve mallarını koruyup gözetmek kendi hallerine bırakmaktan daha hayırlıdır kendileriyle birlikte yaşar mallarını mallarınıza katarsanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Kaldı ki Allah haksızlık yapanla koruyup gözetenebilir. Allah dileseydi size altından kalkamayacağınız sorumluluklar yüklerdi. Çünkü Allah karşı konulmaz kudret sahibi ve her işi yerli yerince yapandır. Yetimlere malların mallarını verin. Helali Haramla değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu çok büyük bir günahtır. Nisa 2 Yetim hakları ile ilgili diğer ayetler bu ayetin dipnotunda zikredilmiştir. Müşrik kadınlar iman etmedikçe onlarla evlenmeyin. Bu müşrik hoşunuza gitse bile mümin bir cariye özgü bir müşrikten hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman etmedikleri sürece mümin kadınlarla evlendirmeyin. Mümin bir köle özgü bir müşrikten hayırlıdır. Bu müşrik hoşunuza gitse bile çünkü onlar insanı cehenneme çağırırlar. Allah ise izni ve keremiyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. İnsanlar düşünüp ders alsınlar diye ayetlerini onlara açıklar. Müşrik Allah'tan başkasını ilah yerine koyan, Allah'a ortak koşan, Allah'tan başkalarını ona denk tutan kimsedir. Şu ayet müşrikin kim olduğunu göstermektedir. Öyle insanlar var ki Allah'tan başka varlıkları ona denk tutar ve onları Allah'ı sever gibi severler. Gerçek müminler ise Allah'ı her şeyden çok severler. Bakar 165 Bu mübarek bir kitap ki ayetleri üzerinde iyice düşünsünler ve akıl ve izan sahipleri öğüt alsın diye sana indirilmiş bulunuyoruz. Sat 29. Kur'an ayetlerinin insanların ders alması için indirildiği belirten diğer ayetler burada zikredilmiştir. Bu ayet mümin bir erkek ve kadının bir müşrikle evlenemeyeceğini ortaya koymakla onlarla yapılacak evliliğin İslami olmayan diğerleri öne çıkaracağını, Karı koca arasında sadece cinsel değil aynı zamanda duygusal ve kültürel bir ilişkiye bulunduğu için gayrimüslim eşin Müslüman olan eşini etkileyerek kendi değerlerinden koparıp ahireti yıkabileceğini hatırlatmaktadır. Müslüman erkeğin ehli kitap olan Yahudi veya Hristiyan kadınlarla evlenmesine izin verilmekle beraber Maide 5 Müslüman kadının kendi dininden olmayan bir erkekle evlenmesinin hem kendini ...hem de çocuklarını ateşe atmaktan başka bir şey olmadığı belirtilmektedir. Şu ayette bunu ifade etmektedir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiklerinde onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını herkesten daha iyi bilir. Siz de onların inanmış kimseler olduklarını anlarsanız... ...onları müşrik kocalarına geri göndermeyin. Ne onlar o kafirlere helaldir... Ne de o kafirler onlara. Mümtehine on. Peygamber Efendimiz huzurlu bir hayat sürebilmek için dindar kadının evlenmeyi tavsiye ederek şöyle buyurmuştu: Bir kadınla dört sebepten biri için evlenilir. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen dindar olanı seç ki mutlu olabilesin. Buhari Müslüm. Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır. Müslim İbni Maci. Sana kadınların adet görmesini de soruyorlar. Onlara şöyle de, o rahatsızlık veren bir haldir. Onun için adet gördüklerinde kadınlardan uzak durun ve onlar temizleninceye kadar kendileriyle cinsel ilişkide bulunmayın. Temizlendikleri zaman Allah'ın izin verdiği yerden onlara yaklaşın. Elbette Allah çok tövbe edenleri de, çok temizlenenleri de sever. Yahudiler, adet gören kadınla aynı evde oturmaz, onunla birlikte yemez ve içmezlerdi. Sahabiler, Peygamber Efendimiz'e bu konuyu sorunca, yukarıda ayet indi. resul Ekrem de, adet gören kadınlarla cinsel ilişki dışında her türlü birlikteliğin serbest olduğunu belirtti. Müslüm, Allah'ın izin verdiği yerin, kadının cinsel organı olduğu toprağınızı dilediğiniz gibi işleyin. Bakara 223 ve şimdi eşlerinizle beraber olabilir ve Allah'ın sizin için yazıp takdir ettiğini isteyebilirsiniz. Bakara 187 ayetlerinde geçen toprak ve Allah'ın yazıp takdir ettiği ifadelerinde belirtilmektedir. Zira ürün ancak toprakla yetişir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin Eşiyle ters ilişkide bulunmasını yasaklamış. Böyle birinin lanetli olduğunu, kıyamet gününde Allahu Teala'nın onun suratına bakmayacağını haber vermiştir. Ya bu Davut teriminizi İbn Mace. Bakara suresi 37. ayetinde İbn Ut'ta tövbe ile ilgili bazı ayetler, hadisler verilmiştir. Elbiseni temiz tut. Müddessir 4. Kadınlarınız size ürün veren bir topraktır. Toprağınızı dilediğiniz gibi işleyin. Ama mutluluğa ermeniz için önceden hazırlık yapın. Allah'a karşı gelmekten sakının ve O'na kavuşacağınızı bilin. Müminlere müjde ver. Kadının toprağa benzetilmesi ve toprağın istendiği gibi işlenmesi mecazi bir anlamdadır. Çoğu dünyaya getirip büyüttüğünüzü Çocuğu dünyaya getirip büyütmesindeki yeri ve önemi sebebiyle ana ürün veren, toprak anaya belirtilmiş, böylece evliliğin öncelikli hedefin çocuk yetiştirmek olduğunda işaret edilmiştir. Bu ayet ile cinsel ilişki sırasında kadının üreme organına arka taraftan yaklaşmanın çocuğun şaşı doğmasına yol açacağını ileri süren Yahudilere cevap verilmekte. Buhari, Müslüm Cinsel ilişkide şekil konusunda bir sınırlama bulunmadığı belirtilmektedir bir önceki ayette aynı konuyla ilgili olup dipnotta bilgi verilmiştir. Ayetin bu kısmına genellikle iyilik, ibadet ve hayır yapmak suretiyle ahirete hazırlanma şeklinde mana verilmiştir. Bu ifadeyi geleceğinizi düşünerek çocuk yapın ve cinsel ilişkide acele etmeyin. Eşinize kaba ve hoyratça davranmayın. Birbirinizi güzel söz ve hareketlerle cinsel ilişkiye hazırlayın şeklinde anlamak da mümkündür. Peygamber Efendimiz ilişkiye başlamadan önce dua edilmesini de tavsiye ederek şöyle buyurmuştur: Biriniz eşiyle birleşeceği zaman Bismillah, Allahum ve şeytane ve cennibe şeytane me razak tane, Allahım şeytane bizden ve bize vereceğin çocuktan uzaklaştır derse ve bu beraberlikten çocuktur olursa şeytan ona zarar veremez. Buhari, Müslim. Müminlere müjde ver ifadesi, Tövbe 112, Yunus, Yunus 87, Ahzab 47, Saf 13'te de geçmektedir. Ben şunu yapmama konusunda Allah'a yemin ettim diyerek iyilik etmekten, günahtan, sakınmaktan ve insanların arasını düzeltmekten geri durmayın. Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Ayet, iyiliğe engel olacak veya kötülüğe yol açacak şekilde yemin etmeyi saklamaktadır. Resul-i Ekrem konuya şöyle açıklamaktadır. Bir şeyi yapmaya veya yapmamaya yemin edip de yemin ettiğin şeyin aksini yapmayı daha hayırlı gördüğünde yeminini bozup cezasını öde, kefaretini ver ve hayrı gördüğün işi yap. Buhari Müslü. Bir başka hadisinde yeminini bozarsam günahkar olurum diye yanlışta ısrar etmenin, kefaret vermekte de direnmenin ve aile fertlerinin zararına sebep olmanın fenalığını, Şöyle işaretle buyurulmaktadır. Sizden biriniz ailesine zarar verecek yeminine sadık kalması yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermek zorunda kalmaktan daha büyük günahtır. Buhari Müslüm. Yemin kefaretinin miktarı bir sonraki ayetin dilutunda açıklanmaktadır. Kasızsız yaptığınız yeminler yüzünden Allah sizi sorumlu tutmaz. Ancak bilerek yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Allah günahları çok bağışlayan, ceza vermekte acele davranmayan, davranmayandır. Kasıtsız yaptığınız yeminler yüzünden Allah sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek edip de sorumluluğu altına girdiğiniz yeminlerin hesabını sizden sorar. Böyle bir yemini bozmanın kefareti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallesiyle 10 fakiri doyurmak veya giydiğiniz orta hallesiyle giydirmek yahut bir kere özgürle kavuşturmaktır. Bunları yapamayan kimse üç gün oruç tutar. Bozduğunuz yeminlerin kefareti işte budur. Ettiğiniz yeminlere bağlı kalın. Şükretmeniz için Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Maide 89 Hz. Ayşe bu ayetin bir kimsenin yalan söylemeyi kastetmeden hayır, vallahi, evet vallahi gibi önemsiz yeminler etmesi hakkında nazil olduğu belirtmiştir. Buhari Yalan kastı olmadan sadece dil alışkanlığı sebebiyle yapılan bu tür yeminlere Lagav yemini denir ve bunların bir sorumluluğu yoktur. Bile bile yapılan yalan yeminler konusunda ise resul Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye Allah cehennemi vacip cenneti de haram kılar. Bunun üzerine bir kişi eğer o hak önemsiz bir şey ise yine böyle midir? Ya Resulallah diye sorunca Peygamberimiz misvak ağacından bir dal parçası olsa bile böyledir buyurdu. Müslüm İbni Mace Hanımlarıyla ilişkide bulunmayacaklarına dair yemin edenlere dört ay bekleme süresi vardır. Şayet bu süre içinde yeminlerinden cayıp eşlerine geri dönerlerse Elbette Allah çok bağışlayıcı engin merhamet sahibidir. Allah çok bağışlayıcı engin merhamet sahibidir cümlesi Kur'an-ı Kerim'de sıkça tekrarlanmaktadır. Mesela Bakara 173, 182, 199, 260, 226, Maide 3, Enam 54, Nahıl 18. Şayet boşanmaya karar verirse... Şüphe yok ki her şeyi duyan, her şeyi gerçek mahiyetiyle bilen Allah'tır. Boşanan kadınlar, üç adet süresince bekleyeceklerdir. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri onlara helal değildir. Eğer taraflar bu süre içinde barışırlarsa, kocalarının onlara dönme önceliği vardır. Erkeklerin hanımları üzerinde hakları olduğu gibi, örfe uygun şekilde hanımların da kocaları üzerinde hakları vardır. Ancak erkekler kadınlara göre bir derece daha fazla hak sahibidir. Allah karşı konulmaz kudret sahibi her işi yerli yerince yapandır. Boşanan kadının iddet denilen üç defa adet görünceye kadar başkasıyla evlenmeyip beklemesi eşlere ayrılma konusundaki kararlarını yeniden gözden geçirme fırsatı verecek daha önemlisi kadının hamile olup Olmadığı anlaşılacak, hamile ise çocuğun babasının kim olduğu ortaya çıkacaktır. Durumları farklı olan eşlerin bekleme süresi de farklıdır. Ey peygamber! Hanımlarınızı boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın. İddet günleri de iyice hesap edin. Talak 1 Adetten kesilmiş hanımlarınızın iddetinde şüpheye düşerseniz onların da henüz adet görmemiş olanların da iddeti 3 aydır. Hamile olanların iddeti de çocuklarını doğurunca sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona işinde kolaylık verir. Talak 4. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp onlarla ilişkide bulunmadan kendilerini boşadığınız takdirde bir iddet dönemi hesaplayın. Onları bekletmeye hakkınız yoktur. Yalnız onları gönül alacak bir şeyler vererek memnun edin ve güzellikte Boşayın ahzab 49. Hamile olup olmadıklarını veya adet görüp görmediklerini saklamaları. Bu bu hak nisa suresi 34. ayette belirtildiği üzere erkeğin kadını koruyup gözetmesi, ailesinin geçmişini üstlenmesinden dolayı üstlenmesi dolayısıyladır. Boşamadan iki defa geri dönülebilir. Ondan sonra erkeğin vazifesi ya güzelce geçinmek veya tatlılıkla ayrılmaktır. Evlenirken kadınlarınıza verdiğiniz mehir ve hediyelerden hiçbir şeyi geri almanız size helal değildir. Ancak karı koca Allah'ın koyduğu ölçülere bağlı kalamayacaklarından endişe ederek boşanmak isterlerse durum değişir. Karı kocanın Allah'ın koyduğu ölçülere bağlı kalamayacaklarından endişe ederseniz bu durumda kadının kocasından aldığının bir kısmını boşanmak için ona geri vermesinde erkeğin de bunu almasında ikisinde bir günah yoktur. Bunlar Allah'ın belirlediği sınırlardır. Sakın bu sınırları aşmayın. Kim Allah'ın koyduğu sınırları çiğnerse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Bunun gerekçesi için Bakara suresi 200. 31. ayetin ikinci notuna bakınız. Eğer bir eşi boşayıp yerine başka bir eş almak isterseniz, boşadığınız eşe yükler dolusu mehir vermiş bile olsanız, ondan hiçbir şey geri al almayınız. Siz onu iftira ederek ve açıkça günaha girerek mi geri alacaksınız? Verdiklerinizi onlardan nasıl geri alırsınız? Oysa sizler evlenip birbirlerinizle beraber oldunuz. Üstelik onlar da sizden kesin söz aldılar. Nisa 20-21 Burada kocasından ayrılmak isteyen kadının onu boşamaya ikna et, boşanmaya ikna etmesi için belli bir fidye vereceğini esası getirilmektedir. Sahabeden sabit İbni Kaysın hanımı Peygamber Efendimiz'e kocasının dindar güzel huli bir insan olduğunu fakat onu çirkin bulduğu için bir günaha girmekten korktuğunu ve kocasından boşanmak istediğini söyledi. Resul-i Ekrem kadına onun sana mehir olarak verdiği bahçeyi kendisine geri vermeyi kabul eder misin diye sordu. Kadın bunu kabul etmeye hazır olduğunu söyleyince Allah'ın elçisi Sabit i̇bn Kaysa bahçeyi al onu boşa buyurdu. O da öyle yaptı. Muhari Şayet koca eşini üçüncü defa boşarsa... Artık bu kadın bir başka erkekle evlenip boşanmadıkça o kocaya helal olmaz. Ama onu ikinci kocası da boşarsa Allah'ın koyduğu ölçülere bağlı kalacaklarına inanmaları şartıyla eski kara kocasının yeniden evlenmesinde bir günah yoktur. İşte bunlar bilen ve anlayan kimseler için Allah'ın koyduğu ölçülerdir. Rifael Kurazi'nin karısı Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktı ve Rifa'nın kendisini üç talak ile boşadığını, ondan sonra Abdurrahman İbn-i ile evlendiğini, fakat ikinci kocasının cinsel gücü olmadığını söyledi. Peygamber Efendimiz o hanıma eski kocası Rifa ile yeniden evlenmeyi arzu ettiğinin anlaştığını, fakat ikinci bir koca ile cinsel ilişkide bulunmadan bunun mümkün olmadığını söyledi. Bukhari, Müslüm. Kadının evlendiği bu ikinci kocasının onu kendi isteğiyle boşaması şarttır. Şayet kadının ilk kocasına yeniden dönmesini sağlamak üzere ikinci kocayla sahte bir evlilik yapması yapmışsa Resulü Ekrem böyle sahte evlilik hulle yapana da yaptırana da lanet etmiştir. İbn-i Davud Tirmizi